Üçüncü özellik Davetçinin kültürel yapısı ve sosyal mevkiine dayalı çalışma Bu konuda zamanının kişiler üzerinde en çok tesir bırakan davetçisi olarak Ebu Bekir radıyallahu anh'in az önce bahsetmiş olduğumuz kişisel özelliklerinin davet açısından topluma olan etkisi söz konusudur. Bu kişisel özellikleri şu şekilde tanımlayabiliriz ahlakı Kavmi içerisinde sevilen, mütevazı, halim selim bir insandı. kültürü Kureyş kabilesinin en iyilerindendi. İyi veya kötü yönleriyle Kureyşi en iyi bilenlerden biriydi. sosyal mevkii ve işi İlim ve ticaret sahibi olup toplumda konuşmayı çok iyi bilen söz sahibi bir kişi olduğundan kavminin ileri gelenleri çoğu işlerinde kendisine danışırlardı. Burada bilmemiz gereken diğer bir şey de Ebu Bekir radıyallahu anh'in haseb ve neseb itibariyle Kureyş'in en zayıflarından olmasıdır. Ebu Bekir radıyallahu anh hilafet makamına geldiği zaman nasıl oluyor da bu iş Kureyş'ten en zelil birinin eline geçiyor denilmiştir. Ebu Süfyan'dan olduğu rivayet edilen bu söz Hz. Ebu Bekir'in haseb ve neseb itibariyle Kureyş'in en zayıflarından biri olduğuna işarettir. Fakat Hasep ve nesep yönünden zayıf olması kavminin içerisinde belirgin bir yer edinmesine engel olmamıştı. Bunun sebebi de Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'in yüksek ahlakı ve kişisel yapısını oluşturan değerleridir. Günümüzde de aynı neticeye ulaşabilmemiz için her davetçide bu ahlak ve değerlerin bulunmasına gayret göstermeliyiz. Davetçinin ahlak yönünden sevimli, mütevazı, Halim Selim olmasının topluma etki edebilmesinde çok büyük bir fonksiyonu vardır. Bu değerlere sahip olan bir davetçi en katı kalplere dahi nüfuz edebilir ve davet esnasında maruz kaldığı olumsuz etkilere karşı olumlu davranabilme yeteneği kazanır. İnsanlara etkili olabilme açısından kültürel yönde en azından ahlaki değerler kadar önemlidir. Burada söz konusu olan kültür, toplumun sosyal yapısı, ihtiyaçları ve eğilimleri hakkında tecrübe edinerek elde edilen, insanların psikolojik yapılarını, meşrep ve duygularını içeren kültürdür. Bu kültür, davetçi için insanların kalplerini açan bir anahtar niteliğindedir. Bunlar, Kur'an'ı düşünmezler mi? Yoksa kalpleri mi kilitlidir? Muhammed Suresi 24. Ayet Evet, Kalplerin kilitleri vardır. Davetçinin görevi bu kilitlerin anahtarlarına sahip olmak ve davetine icabet edebilmesini sağlamak için kalplere nereden gireceğini bilmektir. Davetçinin sosyal mevkii ise insanlar tarafından sözü dinlenilen bir kişi olmasını sağlar. Yaşama amaçlarını eşya üzerine kuran günümüz toplumlarında onların ihtiyaçlarını istememek ve onların elindeki mallara göz dikmemek İslam davetçisine saygınlık kazandırır. Rasulullah aleyhisselam şu hadis-i şerifleriyle bizleri buna yöneltmiştir. ''Dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların elinde olana rağbet etme ki insanlar seni sevsin.'' Eğer sosyal mevkii insanlarla devamlı bir ilişki halinde olmayı gerektiriyorsa, insanlar üzerinde daha fazla etkili olunabilir. Eğer sosyal mevkiyi insanlarla devamlı bir ilişki halinde olmayı gerektiriyorsa, insanlar üzerinde daha fazla etkili olunabilir. Çünkü ilişkiler gayet tabii bir çerçeve içerisinde devam edecek ve davetçinin insanlarla ilişkiye geçebilmesi için sebepler icat etmesine gerek kalmayacaktır. Mesela bir öğretmen veya tacirin, sınırlı çerçeveler içerisinde mahsur bırakılmış bir memurdan çok daha fazla etkili olabilme imkanı vardır.